Merhaba, Kağıttan Hayat'a serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylem. Merhaba, ben Zeynep. Bu serimizde İstanbul Sözleşmesi'ni bireysel gündemimizde tuttuğumuz gibi çeşitli kadın konuklarımızla ülke gündemine tutma çabasına ortak oluyoruz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tercizi Önleme Komisyonu Koordinatörü Cemre Baytok ile birlikteyiz. Hoş geldin Cemre. Hoş bulduk merhaba. Öncelikle seni tanıyarak başlamak isteriz. Bize biraz kendini, biraz da çalışmalarını anlatabilir misin? Tabii. Teşekkürler davetiniz için öncelikle. Ben şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde Cinsel Tercizi Önleme Komisyonu'nun ofis koordinatörü olarak çalışıyorum. 4,5 senedir oradayım. Bunun dışında... Filmist Hareket'teyim 2008'den beri. Şimdi de Çatlak Zemin e, adlı web sitesinde e, gönüllü olarak çalışıyorum. Kısaca böyle. Cemre tüm konuklarımıza sorduğumuz ortak bir sorumuz var. Senden de merak ediyorum. İstanbul Sözleşmesi seni bir kadın olarak hangi bakımlardan ilgilendiriyor? Yani bu sözleşme senin için ne anlama geliyor? Yani sözleşme e, bu alanda yani. Kadın evlilik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği alanında yapılmış en kapsamlı uluslararası sözleşme bir kere bu. Açıdan hepimizi çok ilgilendiriyor. Sadece şiddetin yaşandığı anda hangi mekanizmaların çalışması gerektiğini değil, daha bütüncül bir önleme de umut ediyor ve vaat ediyor ve devletleri de bu açıdan sorumlu kılıyor. Bu açıdan da önemli ve aslında bizim gibi bu alanda bir şeyler yapmaya çalışan insanlar açısından da destekleyici. Çünkü dediğim gibi daha bütünlüklü bir önleme vizyonu olan bir sözleşme olduğu için çok fazla hayatın alanı içerisinde bu alanda çalışmayı destekliyor ve işte onların mümkün kılması için bir arka plan sunuyor. Bu açılardan çok önemli. Onun dışında tabii ki en basit anlamıyla da şiddetle mücadele açısından hepimizin belli riskler altında olduğu düşünülürse bu açıdan da önemli. Yaklaşık dört yıldır CİTÖK'te çalışıyorsun bildiğim kadarıyla. Ve aslında CİTÖK'ün de yaklaşık yedi sekiz yıllık bir geçmişi var. Ve bugün pek çok üniversitede örnek bir yapı aslında CİTÜK'ün üniversitede hangi konularda inisiyatif aldığını ve hangi sınırlar içerisinde hareket ettiğinden biraz bahsedebilir misin? Ve bu paralelde CİTÜK'ün çalışmaları ortaya çıkan ünivers üniversitelerde İstanbul Sözleşmesi'nin verimli biçimde uygulanmasıyla iyileştirilebilecek ne gibi şeyler var sence? Yani e, bugünden geçmişe baktığınızda yani 2020'den dönüp hem e, İstanbul Sözleşmesi'ne yani çok daha uzun süredir var olan hem de CİTÖK açısından baktığımızda o da evet 2012'de üniversitede kuruluyor. Ofiste 2016'dan beri var. Çok birbirine uyumlu olduklarını görüyoruz. Yani demin de söylediğim İstanbul Sözleşmesi zaten diyor ki işte hayatın çeşitli alanlarında bu alanda mücadele edecek birimlere ihtiyaç var ki bir önleme, gerçek bir önlemeden söz edebilelim. Dolayısıyla aslında üniversitelerde bunun için çok önemli yerler yani küçük toplum, toplumcuklar olduklarını da söyleyebiliriz. Hani o yüzden de üniversitenin içerisinde bağımsız bu alanda çalışan yani tek faaliyeti bu olan birimlerin olması İstanbul Sözleşmesi doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelenin hayata geçirilmesi için çok somut karşılıklar. E, CİTÖK'ün varlığı da yani kuruluşunda kendisinin açıkladığı yerde tam bu aslında. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin üniversite bünyesinde önlenmesi birinci olarak. Yani önleme faaliyeti içinde zaten Cinsiyet Açısı Önleme Komisyonu diye geçiyor. Önleme ...fikriyle ortaya çıkmış bir yer. Bu önleme çalışması nasıl yapılır? İşte çeşitli eğitimlerle, işte çeşitli e, üniversitenin farklı mensuplarına yani... ...bunun içinde sadece öğrenciler yok, akademisyenler, idari personel, işte güvenlik vesaire, yönetim... ...herkesin aynı oranda içerilebildiği bir dahil etme sürecinden söz etmek gerekiyor. İşte bunlar dediğim gibi eğitimler, çeşitli bir araya gelmeler, atölyeler, toplantılar... E, ...çeşitli tartışma ortamları ile aslında da farkındalık yükselterek, hakları bilerek işte neler yapılabileceği, neler yapılması gerektiğini filan. Ve temel olarak tabii ki bu alandaki sessizliği de kırarak ve doğru şekilde konuşulmasını sağlayarak bir alan yaratmak. Yani o alan çok önemli. O alanın olduğu yerde çünkü siz bu alandaki ihlaller yaşandığı zaman o zaman muhataplarını buluyorsunuz. Ve çeşitli mekanizmaları geliştiriyorsunuz. Yani ceza tacizi önleme komisyonu diye bir yer olması onun ofisinin olması, orada çalışan işte 5 gün boyunca ama şu an pandemide birazcık değişmiş olabilir ama bir koordinatörün olması sorunlar yaşandığında bir muhataplık fikri veriyor e, üniversite mensuplarına ve şimdiye kadar değerli, 4,5 senede benim de gözlemlediğim bunun e, en temel fonksiyonunun bu muhataplık ve mekanizmaların işleyişiyle ilgili bir pozisyonun olması. Yani o da ne demek? İşte üniversite içerisinde cinsel taciz veya işte saldırı veya başka buna, bu alandaki fiiller yaşandığı zaman neler yapılması gerektiği, üniversitenin neler yapılacağı, üniversite dışında bir meseleyse yani, üniversitenin dışında yönlendirilmesi gereken bir şeyse, o zaman hani nedir e, gidilebilecek yerler, nedir başlatılması gereken e, mekanizmalar, bunlar hakkında bilgi veren, yönlendirme yapan bir yer olarak çalışıyor. Ve bunu da hani gelen başvuru sayısının öncesine göre ne kadar çok arttığından görüyoruz ki bir karşılığı var oluyor. 2019 itibariyle Türkiye'de 200'ün üstünde üniversite bulunuyordu ve bunların sadece 16'sında cinsel tacize önleme komisyonu vardı bildiğim kadarıyla. Bu bir bakıma İstanbul Sözleşmesi'nin yalnızca 16 üniversitede yürürlükte olduğunu gösteriyor diyebilir miyiz? İstanbul Sözleşmesi ile cinsel tacize önleme komisyonları arasında nasıl bağlantılar kurabiliriz sence? Yani şimdi sayılardan çok emin değiliz. Çünkü üniversitelerin bu birimlerinin kurduğu bir ağ var. E, CTS ağı diye kısaca geçen. E, bunun içerisinde sadece resmi olarak bu birimlere sahip olan üniversitelerden insanlar yok. Bir yandan da bu alanda çalışmak isteyen, işte 2-3 kişi bir üniversitede bir şeyler başlatmaya çalışan insanlar da var. E bu sayı 16 üniversiteden fazla aslında. Ama resmi olarak birimleri olan kaç üniversite olduğunu sayısını biz de bilmiyoruz. Ee, on fazla olduğunu tahmin ediyoruz sadece. Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasıyla ilgili bir şey gösterir mi? Elbette gösterir. Çünkü bu e, şu anda tartışmalı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi, YÖK'ün 2016'da üniversitelere gönderdiği, Tam olarak İstanbul Sözleşmesi'yle uyumlu bir e, tutum belgesiydi. Yani üniversiteleri ne diyordu? Bu tür birimler kurun, bu tür çalışmalar yapın, bunu akademik çalışmalar da dahil, e, başka türlü bir araya gelişler de dahil. Ve e, işte dersler açın, toplumsal ceset işte, üzerinden dersler açın. E, ve işte hani bu birimleri ve bu faaliyetleri kalıcı hale getirin, sürdürülebilir hale getirin diyen bir tutum belgesiydi. Şimdi e, sonra bunun çekildiği söylendi. Şu an e, ne olduğu tam olarak belli değil. Dolayısıyla tabii ki e, ön kapayıcı diyeyim, dersinden oluyor e, içinde bulunduğumuz durum ama bu zaten İstanbul Sözleşmesi'nin genel olarak e, Türkiye'deki geriye gidişiyle ilgili. Yani sadece bu e, son aylardaki tartışmalar değil, işte MEB bünyesinde de toplumsal cinsiyet e, işte dersleri ya da projelerinin işte kaldırılması, azaltılması vesaire. Yani bütün bunlar birbiriyle iç içe şeyler. Çünkü dediğim gibi gene en başta İstanbul Sözleşmesi'nin... E, faaliyet olarak koyduğu e, şeylerdi bunlar. Bunlar zaman içerisinde yani İstanbul Sözleşmesinin uygulamaya geçmesindeki sorunlardan bir tanesi olarak önleme faaliyetlerindeki sorunlardan bir önemli bir kısmı olarak e, uygulama geçmede çeşitli sorunlar yaşandı. Yani bunu bu tartışma açılmadan önce de gözlemlemeye başlamıştık. Son bir, birkaç senenin gidişatı aslında ama yine de e, umut verici bir şey şu ki bu tartışmalar aslında çok fazla üniversitede açılıyor artık. Yani bu daha öncesinde kadın araştırmaları merkezleri, toplumsal cinsiyet işte araştırmaları merkezleri gibi merkezlerin İstanbul Sözleşmesi'nden çok daha eski bir geçmiş olan. Bunların altında kurulmuş ya da bunların altında bu tip işte üniversitenin yönergelerinin falan çıktığı durumlar vardı. Dolayısıyla aslında bir yol açıldı ve İstanbul Sözleşmesi ne dayanak göstererek ya da işte şu an üniversitelere gönderilmiş, online olarak kalkmış ama üniversitelere sonuç olarak bir sefer gönderilmiş o tutum belgesi bir sürü üniversite, kendi üniversitesinde bir genişleme, işte bu alanda bir şey yapma alanını açmaya çalışıyor. Dediğim gibi yani akademik tartışmalar, işte çeşitli workshoplar, şimdi Zoom toplantıları vesaire böyle bir ortam da var. Yani bunu öyle ya da böyle bir şekilde çok fazla insanın, İstanbul'da değil, Ankara'da değil, sadece Türkiye'nin sürü başka yerinde e, oluşturmaya, kurmaya çalıştığını görüyoruz. Ben hani uzun vadede bunların daha da artacağını düşünüyorum. Ya bu üniversitelere şey de sor soruluyor mesela işte, Birleşmiş Milletler vesaire gibi e, uluslararası kaynaklı işte çeşitli puanlama e, şeyleri gönderiliyor. İşte bunların içinde e, çeşitli başlıklar var ve üniversitelerin faaliyetleri yani İngilizce olarak uluslararası e, bir kriter gözetilerek sosyal veya işte çeşitli akademik kriterlerinin faaliyetlerinin listelendiği raporlar düzenliyor ve bunların çok önemli bir başlık yani puan getiren üniversitelere tırnak içerisinde ama itibar oluşturan bir gender başlığı var toplumsal ceset. Yani bu alanda ne yapıldı? İşte bunu istihdam açısından da düşünebilirsiniz. İşte öğrencilerin Burs vesaire gibi imkanları açısından da yani tabii ki Türkiye'de merkezi bir sistem var yok şu bu ama yine de hani bir eğitime katılan ya da istihdama katılan birinin toplumsal cinsiyet yüzünden dezavantajı düşmediğinin uluslararası kontrolleri de var ve bu, bu üniversitelere e, itibar kazandıran bir konu. Dolayısıyla böyle çeşitli boyutlardan meseleyi değerlendirmek lazım. Tek bir yöne gittiğini söylemek bence yanıtıcı olur. O halde üniversitelerde cinsel taciz komisyonlarının açılması ve sürülmesi için bu vesileyle çağrıda da bulunmuş olalım. Değerli katkıların için teşekkür ederiz Cemre. Ben teşekkür ederim. Kiyat'tan Hayat'a serimizin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.